Hayatın Renkleri Hayatın Renklerinden Merhaba Bu hafta ikinci bölümüyle karşınızda olduğumuz Hayatın Renkleri dizisi birçok çevrede hala tabu olan bir konuyu eşcinselliği konuşmaya devam ediyor. Gey ve lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmak ve gerek bireysel gerek toplumsal haklarını sahiplenmelerine destek olmayı sağlamak amacıyla yürütülen bir Avrupa Birliği projesinin iki ayağından biri Hayatın Renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun insan hakları ve demokrasi kampanyası kapsamında destek olduğu hayatın renklerini Radyoottu ve Kaoske ile ortaklaşa gerçekleştiriyor. Toplam 12 bölümden oluşacak ve her bölümünde bugüne dek adlarını görsel ve yazılı basından sıkça takip ettiğimiz Türk ve yabancı konuklarla tartışacağımız programımızın bu haftaki konusu eşcinsellere dair ön yargılar ve sıkça sorulan sorular. Program konuklarımız Kaos G.L.'den Ali Erol, Burcu Ersoy ve Lambda İstanbul'dan Yeşim Başaran. Köşe yazılarını okumaya alıştığımız isimleri kendi seslerinden dinleyeceğimiz Sesli Köşede bu haftaki konuğumuz Hasan Bülent Kahraman. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri Eşcinseller önyargılardan ve bu önyargılara bağlı oluşan korku, nefret, aşağılama ve ayrımcılıktan en yoğun olarak zarar gören grupların başında geliyor şüphesiz ki. Peki çokça duyduğumuz, gördüğümüz, şahit olduğumuz ve hatta kimi zaman taraf olduğumuz bu önyargılar Türkiye'ye mi özgü yoksa gay ve lezbiyen bireyler dünyanın her yerinde benzer önyargılarla savaşmak zorunda mı? Hayatın renklerinde Kaos G.L.'den Ali Erol cevaplıyor. Bu sadece bizim toplumumuzda değil, bütün dünya toplumlarında karşımıza çıkan bir sorun, ön yargı. Yani genel olarak düz bilgi eksikliğinden kaynaklanan ön yargılar olabildiği gibi, yani homofobinin bir tür içtenlik nefretin sarıp sarmaladığı düşmanca ithamların da şekillendirdiği ön yargılar olabiliyor. Lambda İstanbul, Türk toplumunda yaşayan eşcinsel ve biseksüellerin sorunlarını ne yanlış ne yalnızız adlı bir alan çalışması sonucunda kitaplaştırdı. Söz konusu çalışmada elde edilen çarpıcı bulgular arasından ön yargılara ilişkin olanlarını Lambda İstanbul'dan Yeşim Başarın'a sorduk. Mesela şöyle bir sorumuz vardı. Açıldığınızda size hiç onlara benzemiyorsun diyen oldu mu? Yani hiç açıldığınız zaman, bir seferde bir sefer olduğunuzu söylediğiniz zaman böyle bir tepkiyle karşılaştınız mı diye sormuştuk. Sanırım %75'i bu soruya evet diye yanıt vermişler. İşte 393 kişiyle görüştük biz insanları %75'ine başkaları ayı çeşitlere benzemiyorsun demiş. Yani demek ki insanların kafasında nasıl bir eşintil e, stereotipi var olmalı ki birisi kendisine açıldığında konduramıyor. Ay çeşitlere benzemiyorsun. Artık yani, kafasının üstünde antenleri olan insanlardan bekliyorlar. Nasıl insanlar bekliyorlarsa e, şiddet nerelerden gelmiş diye baktığımızda sözlü olsun, fiziksel olsun, arkadaş çevresinden daha çok gelmiş. Yani insanların okuldaki arkadaşları daha fazla dalga geçmişler ya da e, eşit olduğu için e, görüştüğümüz insanlar ya da daha fazla e, fiziksel şiddet olmuş veya yok sayma işte arkadaş grubun içine almama dışarıda bırakma gibi şeylerle karşılaşmış insanlar. Peki bu ön eşcinsel bireyler başta olmak üzere toplumdaki yansıması ne şekilde oluyor? Eşcinsellik toplum tarafından ön yargılarla birlikte nasıl konumlandırılıyor? Cevabını alan çalışmasının sonuçlarına dayandıran Yeşim Başaran'ı dinliyoruz. Eşcinselli, cinsellikle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bir de e, e, fantazi olarak algılıyorlar. Yani kendisinin herhangi birisine aşık olup atıyorum onunla bir yastıkta kocama hayali kurabilirsin mesela bir insanla. bir heteroseksüel için söylüyorum. Eşinseklik o düzlemde algılanan bir şey olmuyor. Hani çok böyle fantastik cinsel isteği olan insanlar diye düşünüyorlar. Yani alışveriş yaptıkları manavın eşi olabileceğini düşünmüyorlar yani. işte gece yarısından sonra Şehrin böyle arka sokaklarında hani çok sinirinde vardır ya Beyoğlu'nun arka sokakları. Oralarda var olan insanların yani hiçbir zaman ben günlük hayatımda sokak yürürken karşılaşmam gibi bir portre çiziyorlar. Hayatın renkleri. Önyargılar deyince hepimizin aklında bir şeyler canlanıyor. Peki sıkça sorulan sorular ne demek? Önyargı kavramı ile sıkça sorulan sorular nasıl bir araya geliyor? Kaos G.L.'den Ali Erol cevaplıyor. Sıkça sorulan sorular bizim aslında bir kısaltmamız olmakla birlikte. Yani hem hayatın içinde bireysel olarak karşılaştığımız, değerlendirdiğimiz sorular oldu. Hem okuma yazmalarımızda karşımıza çıkan şeyler oldu. Bir de bizim 10 yılı aşkın mücadele sürecimizde eşinsel olarak, eşinselilerin hakları için yaptığımız çalışmalarda, üniversitelerde olsun, gittiğimiz derslerde olsun, konferanslarda olsun, diğer seminerlerde, kampüslerde karşımıza çıkan, sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz ilişkilerde karşımıza çıkan önyargılar söz konusu. Konusu. Bu e, önyargılar da e, kendini soru şeklinde kurabiliyor Aa, aslında. Ha, sanki normal bir soru soruyormuş gibi e, karşımıza çıkabiliyor. Oysa öğrenmeye dönük, anlamaya dönük sorularla önyargı barındıran ve kendi yargısını doğruymuş gibi benim üzerimde kurmaya çalışan yaklaşımlar e, söz konusu. Tabii bizim için problem ikincisi. Yoksa anlamaya dönük, e, tanımadığı için, e, bilmediği için doğru bilgiyi doğrudan öznesinden almaya dönük sorular problem değil. Yani dili, üstüne Olsun. Peki ön yargılar nasıl ortaya çıkıyor? Ön yargıların oluşmasının belirgin bir sebebi var mı? Söz yeniden Ali Erol'da. Ön yargılar da bu ön yargıyı taşıyan, dillendiren, eşinsellere karşı kullanan ve yayan insanların yani sosyal, ekonomik, kültürel, ahlaki, politik konumlarıyla statüleriyle de şekillenebiliyor aslında. Bugün örneğin AIDS söz konusu olduğunda tüm dünyada aklı başında herkes şunu biliyor. Damarlarında kan dolaşan bütün kadın ve erkekler, insan bireyi HIV virüsüne yakalanabiliyor ve AIDS olabiliyor. Ama daha 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'de buna parlayan tüm dünyada AIDS söz konusu olduğunda bu otomatikman hiçbir tıbbi ya da başka bir bilgiyi gerek duymadan insanlar AIDS'in bir eşcinsel hastalığı Tanrı'nın içinde bir laneti olduğu olduğunu bu hastalığa maruz kaldığını ve yaydığını söyleyebiliyordu. Türkiye dışında misal Güney Afrika'ya kadar gidelim. Güney Afrika'da ise AIDS'in bir beyaz hastalığı olduğu söylenebiliyordu. Burada ön yargılar bizim cinsel yönelimimizi farklılığı üzerinden kurulabildiği için diğer yani ahlaki, politik kodlarla ve farklı toplumsal kesimlere karşı da kurulabiliyor. Ama bizim maruz kaldığımız ön yargılar haliyle doğal olarak cinsel yönelimimizin heteroseksüellerden farklı olmasından, öyle zannedilen ve öyle e, bilinen e, çoğunluktan farklı olmamızdan e, kaynaklanan ve tanınmamaktan, kabul edememekten, hoşgörüsüzlükten kaynaklanan önyargılar karşımıza çıkabiliyor. Önyargı temelsiz ve sebepsiz inanışlara verilen bir tanımlama. Peki bir başkasının sebepsiz ve temelsiz inanışları nasıl olup da bir başka birey ya da grup üzerinde bu derne etkili olabiliyor? O kişi ya da grubun hayatını ve özel alanını etkileyebiliyor. Bunun sebebi zaman zaman söz konusu önyargılar arasında incitici ve kırıcı olanların da olması mı? Eğer önyargılar aşağılayıcı, incitici olmasa gene de kişinin hak ve özgürlüklerini ihlal eder mi? Kaos GL'den Ali Erol hayatın renkleri için cevaplıyor. Bugün işte Avrupa Birliği'nin bir programı çerçevesinde biz şu an birbirimizi dinleyebiliyoruz, kendimizi anlatabiliyoruz. Ama Türkiye'deki bizi üzerimizden kuran önyargıların biri de şudur. Avrupa Birliği'ne karşı bir görüş, Avrupa Birliği'ne karşı olmasını pek çok noktada temellendirirken aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ahlaksızlık, eşcinsellik söz konusu olduğu da homoseksüel Evet, bir, de bir şey de var. Avrupa Birliği'ne girince Türkiye'ye eşcinsellik gelecek, evet. herkes eşcinsel olacak gibi inançlar da bazı <gülüyor> kişilerde olabiliyor sanki bu örneğin e, politik bir önyargı aslında. Bireysel olarak ...beni bu çok da e, sancılamaz, çok da yıpratmaz. Çünkü karşı tarafta politik bir yaklaşım söz konusu ve politik yaklaşıma karşı politik bir mücadele verilir. Ama diğer taraftan günlük Örneğin, hayatta... mesela ben <gülüyor> sana şunu sorayım. Eşcinsel ilişkilerin genellikle kısa dönemli olduğu ve sadece cinsellik odaklı olduğu, gelip geçici olduğu gibi bir ön yargıdan bahsedecek olursak... ...sanırım bu daha yaralayıcı bir e, söylem değil mi? Kesinlikle yaralayıcı bir söylem. Çünkü bu aynı zamanda e, bir kadını erkek eşcinselinin kendi cinsiyle birlikte... E, sevgiye, saygıya, aşka dayalı bir birlikteliğin mümkün olmadığı dayatmasında beraberinde getiriyor. Böyle bir dayatma, böyle bir önyargı kişinin kendine olan güvenini azaltıyor. Dolayısıyla kendi cinsinin biriyle bir birlikteliğe başlarken daha yenik bir duyguyla başlıyor ve o birlikteliği kuracak pek çok donanımdan yoksun bir şekilde başlayabiliyor. Bir diğer daha güncel, daha sosyal hayattan, Örneğin örneğin yani bir kişinin eşinsel olduğu bilindiğinde ya da eşinsel olduğu sanıldığında onun gireceği bir sosyal çevrede işte bir lezbeyense tüm kadınlara sarkacağı bir erkek eşcinselse tüm erkeklere sarkacağı gibi önyargılar vardır ve bu önyargılar örneğin çok şeydir insanı yorar ve yıpratıcıdır çünkü bu önyargılardan dolayı sen olmadığın bir şekilde zaten gösteriliyorsun ikincisi günlük sosyal ilişkilerin zedelini biliyor ve kendi ilişkilerini kendi sosyal birlikteliklerini kuramayabiliyorsun çünkü sen sadece sanki cinsellikten ibaret ve cinselliğin dışında bir şey düşünmeyen hayatı ıı, bir total olarak ıı, algılamayan işte aklı fikri sadece cinsellikte ve sekste ıı, olan biriymiş gibi görülebiliyorsun. Bu ıı, elbette ki çok yorucu. Peki kadın bir eşcinselin, bir lezbiyenin bu konuya bakışı nasıl? Kaoskeyle'den Burcu Ersoy'a dönüyoruz ve hangi tür önyargıların kişide daha yaralayıcı olduğunu soruyoruz. Daha çok e, cinsellik sadece eşcinselliğin cinsellik olarak görülmesi üzerinden geliştirilen yargılar belki senin söylediğin gibi daha çok yaralayıcı oluyor. Çünkü kişiyi edilgen duruma sokma ifadesiniyle de çok karşılaşıyoruz. Yani örneğin eşcinsel olduğunu öğrenildiğinde e, neden eşcinsel oldun, çocukken tacize mi uğradın, küçüklüğünde kötü bir şey mi yaşadın, kimseni eşcinsel yaptılar evet, o da gibi. çok sık rastlanılan bir yargı değil mi, küçükken tacize uğramak evet, yani... ya da hormonal bir bozukluğu olmak. Çünkü hastalık ya da sapkınlık olarak görme üzerinden gelişen bir şey bu ve dolayısıyla hani senin elinde olmayan sebeplerle böyle mi oldun? Vah vah zavallı diyeceksin. Eğer öyle değilse çok büyük bir düşmanlık besleyecek. Nasıl kendi isteğinle ya da kendi isteğinle zaten hani sapıksın gibi bir şey. Ve örneğin böyle düşünmekten kaynaklı da çok fazla seksistler bu insanlar. Yani her yani durmadan e, seks akılları, fikirleri seks olduğu için onların yanında bulunduğun zaman sana zarar verebilecek insanlardır da aynı zamanda diye düşünürler. Yani sanki kötü bir şeye maruz kalmışsın. Dolayısıyla sen de bunu başka insanlar kötülük yaparak devam ettirecekmişsin gibi bakılıyor. Örneğin ben yüksekte bir kadın toplantısında feministlerle birlikte yaptığımız kadın hareket içindeki kadınlarla birlikte yaptığımız bir toplantıda kaosgeli Geli adına konuşurken buyurun şimdi siz sorabilirsiniz sorularınızı dedim ve oradaki kadınlardan bir tanesi şey demişti ve utanarak sıkılarak söyledi ama sordu yani böyle bir soruyu şimdi ben sana dokunsam ne hissedersin hani ben yanındakine dokunsam bir şey hissetmem ama sana dokunsam ne hissedersin gibi bir şey sorabilmişti yani en çok insanı tüylerini diken diken eden bu yani çok hoyratça Soruluyor, çok rahat soruluyor böyle bir şey sorular. Yani sana istediklerini istedikleri şekilde sorabiliyorlar ve orada hani açık bir şekilde hani sen sapıksın ya sana dokunduğumda üstüme saldıracak mısın mı demek istiyorsun bana, yoksa işte tahrip mi olacak mısın mı demek istiyorsun. Yani ben oradaki kadına hani burada bir erkek olsaydı sen ona böyle bir soru sorabilir miydin? Dedim ne demek istiyorsunuz diye yaklaşabildim ancak. Hayatın renkleri. Akla gelen ilk sorulardan biri de çocuk ve aile ile ilgili düşünceleriniz neler? Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Bu soru belki de gay ve lezbiyen bireylere en çok sorulan sorulardan biri. Bu soruya yanıtınız ne oluyor veya yaklaşımınız nelerdir? Burcu ve Ali hayatın renkleri için cevaplıyor. Bize örneğin en çok sorulan soru budur aslında. İşte evlenmek istiyor musun ya da işte çocuk sahibi olmak istiyor musun? Bu tür sorular iki yönü olan sorular. Bir tanesi özellikle... ...Batı Avrupa'da olsun, Kuzey Amerika'da olsun... ...ve dünyanın birkaç bölgesinde olsun... ...kadın ve erkek eşcinseller... ...hayatın her alanında sosyal, kültür... ...ekonomik olarak kendilerini var ettikleri için... ...eşcinsel hayat tarzı... ...bir kurumsallaşmayı beraberinde getirdi. Dolayısıyla o kurumsallaşma... ...toplumdaki eşitlik... ...ve adalet kanallarından... ...faydalanmayı ve eşit bir birey olarak... cinsiyet bir ayrımcılığına maruz kalmadan... ...hayata katılmayı da beraberinde getirdi. Haliyle orada eşcinsel aileler... ...ortaya çıktı... Eşinsel ebeveynli çocuklar ortaya çıktı gibi. Biraz bu batı medyasından ve batı kanallarından anılan e, sorular var. Biraz da bizim ülkemizde söz konusu olduğunda işte bu şeydir. En mahrem alanlardan biridir. En hassas konulardan biridir ve en iç gıcıklayıcı magazine çabuk evlitebilecek alanlardan biridir. Niye bu kadar çerçeveyi geniş tuttum? Şundan dolayı özellikle biz Türkiye'de medyayla olsun, kendi sosyal çevremizle olsun, diğer STK'larla olsun iletişim kurma çalıştığımızda bize gelecek olan ilk sorular sanki başkası başka sorular olması gerekirmiş gibi düşünüyorduk biz. Çünkü biz eşcinsel olduğumuz için işten atılmak istemiyoruz. Eşinsel olduğumuz için işte okuldan atılmak istemiyoruz. Eşinsel olduğumuz için ailemizde baskı görmek istemiyoruz. Yani sırf kadın ve erkek eşinsel olarak kendi cinsimize dönük bir şekilde sosyal, kültürel sevgiye, aşka dayalı birikleri kurmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim hayatta kalma mücadelemiz, işte diğer sağlık hakkımız, diğer e, haklarımız e, söz konusu olduğunda e, evlenmek istiyor musun, çocuk sahibi olmak istiyor musun sorusu Türkiye realitesi için sanki erken bir soruymuş gibi gelirdi bize isteyen. Bugün için normal. Bugün e, yani 10-15 yılı geçen süreçte kadın ve erkek keşfetlerin özgüvenleri arttı. Kendi sosyal, kültürel, ekonomik koşulları kendi hayat alanları üzerinden gelişti. Haliyle birliktelikler başladı ve bugün fiilen aileymiş gibi yaşayan çiftler söz konusu. Elbette ki Türkiye'de de ben bu çiftler e, yarın hayatı maddi manevi paylaştıkları bu hayatı bir de hukuki olarak medeni ölçütlerde tanımlamak isteyebilirler ve evlenmek isteyebilirler pekala. Belki burada evlenmek istiyor musun? Çocuk sahibi olmak istiyor musun? Yine art niyetle yaklaşacağım ama madem evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorsun evet dersen niye e, cinselliği seçtin gibi bir düşünce de evet, aslında. Zaten oraya gitmeyi amaçlayan bir soru çoğu zaman. Evet yani evliliği ve çocuk sahibi olmayı da sadece cinsel yönelimi heteroseksüel olan insanlara has bir şey olarak görmek ve hani bu hakkı örneğin mesela abime döndüğümde ben o evliliğin kutsal bir şey olduğunu ve sadece erkek ve kadın arasında gerçekleştirildiğinde anlamlı olduğunu düşünen bir insan. Dolayısıyla böyle bir ön yargıyla sorulacak ilk soru da hani bu haktan yararlanmak istiyorsan heteroseksüel kalmasın gibi bir aslında şiddeti Içinde barındırıyor diğer türlü düşündüğümüzde çok aslında hani sıradan bir soru olabilir hani hakkım olsa o zaman düşünürüm evlilik yapma hakkım hukukta çocuk sahibi olma hakkım benim de geçse kendi cinsel yönim açıkça yaşayarak da bunu yapabileceksem neden olmasın ya da o zaman düşünürüm diyebilirsin aslında hayatın renkleri toplumsal önyargıların nedenle incitici ve yaralayıcı olabileceğinden bahsettik şu ana dek Peki, ön yargıların kişiyi incitmenin ve aşağılamanın daha da ötesinde zararlara yol açtığı durumlar da var mı? Söz Kaoskale'den Ali Erol ve Burcu Ersoy'da. Önyargılar aslında bizi hayatta kapıları da kapar. Dolayısıyla hayatın pek çok alanındaki olanaklardan haklardan yararlanmamızı da engeller. Bizim için mesela işte bir nikah mı, işte efendim iki tane kadın, iki tane erkek söz konusu olduğunda kimin gelinlik giyeceği, kimin işte takım elbise giyeceği gibi işin magazini değil daha ciddi, daha hayati konular da söz konusu aslında. Bu önyargılardan dolayı bunların üzeri atlanıyor. Nedir? Ben bir eşinse olarak kendi cinsinden biriyle hayatı paylaşıyorsam burada gerçekten hayatın her alanında sağlıkta, hukukta diğer yasal alanlarda, sosyal kültürel, ekonomik alanlarda bu paylaştığımız hayatı aynı zamanda yasal olarak da nasıl paylaşacağız? Ve bunun yasal takibini nasıl yapacağız? Bunlar atlanıyor aslında. Bunlar atlanıyor doğrudan işin magazinine kaçıldığı için bu bize karşı bir şey gibi geliyor. Önyargı gibi geliyor. Ben sevgilime birlikteyim. Aynı evi aynı hayata paylaşıyorum ama heteroseksüellerin sahip olduğu haklardan faydalanamıyorum işte e, hastanede, işte Allah göstermesin bir hukukyu bir soruşturmada ya da hapishanede bunun takibini, bir eş olarak takibini yapamıyorum. En bir bu, ayrılık durumunda, evet, e, yasal bir çerçeve içerisinde bu ayrılığı gerçekleştiremiyorsunuz. Ke, kesinlikle. Yani bunların önyargıların hoyraçça dillendirilmesi aslında bu realitelerin üzerinden atlanmasını da şey yapabiliyor, beraber getirebiliyor. Dolayısıyla e, eşinsel dendiğinde bugün sadece burada hani benim gibi ya da işte e, Burcu gibi tekil, Bireyleri değil belki ailelerde ve diğer birimlerde de bizim gibi tekli olarak hayatlarını kuramayan evlenmiş insanların da olduğunu düşünmek Evliliği gerekiyor Evliliği kamufle amaçlı evet, kullanan evet. birçok insan var yani maalesef toplumda dışlanmamak adına birçok alandan toplumsal alandan ayrımcılık nedeniyle uzaklaştırılmamak için evlilik her zaman statünü yükselten bir şey olduğu için. Evlenmeyi seçmiş ama eşcinsel hayatını daha belki hayatının bir parçasında gizli olarak yaşamaya devam eden birçok insanda var maalesef. Hayatın renkleri. Hayatın renklerinde amacımız aslında çok basit. Türkiye'de yaşamını sürdüren gay ve lezbiyen bireylerin görünürlüğünü arttırarak sahip oldukları birey haklarından daha özgürce yararlanmalarını sağlayabilmek. Bu süreçte gay ve lezbiyenlerin karşılarına çıkan belki de en ciddi sorunlardan biri önyargılar. KAUS GL'den Ali Erol ve Burcu Ersoy ön yargılar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce sırada sesli köşemiz var. Sesli köşede yazılı ve görsel basından takip ettiğimiz uzmanlara kulak vereceğiz. Sesli Köşe'nin bu haftaki konuğu Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinden Sabah Gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman. Hasan Bülent Kahraman bizler için eşcinsellere dair ön yargılar ve sıkça sorulan soruları değerlendiriyor. Sesli Köşe Bu ön yargı baştan beri egemen, baştan beri derken de daha demokratik dönemleri değil daha ziyade antidemokratik dönemleri düşünüyorum. Dolayısıyla da böyle bir ön yargının demokratik değil, antidemokratik olduğu kanısındayım. Fakat bu sadece eşcinsellere dönük bir olgu değil. Eğer herhangi bir konuya ön yargılarla yaklaşıyorsak ve kendi bilincimizin bizim için hazırladığı tuzaklara düşüyorsak ortada bana göre premodern, modernite öncesi bir durum var demektir. Çünkü karşı karşıya kaldığımız sorunu Yeteri kadar usallaştıramadığımızı, onu yeteri kadar çözümleyemediğimizi ve yeteri kadar somutlaştırıp nesnel bir hale getiremediğimizi bu yoldan ifade etmiş ve aynı zamanda da anlamış oluyoruz demektir. İçinde bulunduğumuz dönem kabul edelim ki bu ön yargıları geniş ölçüde aşmamıza izin ve fırsat verdi Yapılmış olan yayınlar dünyanın daha demokratik bir çerçeve içinde e, oluşturulması, toplumsal ilişkilerin yine aynı demokratik e, e, ön belirlenmiş kurallara göre yürütülmesi eşcinsellere dönük ön yargıları önemli ölçüde azalttı. Buna rağmen dünyanın çeşitli yerlerinde e, bu tartışmanın yapıldığını ve bu ön yargıların sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu tartışmaların içinde ilginçtir ki önemli bir bölümü moral ahlak değerleri üstünden yapılmaktadır. Bu daha ziyade cemaat hayatını yaşayan, ona yatkın olan toplumlarda kendisini gösteren bir durumdur. Çünkü cemaat anlayışına dayalı herkes tarafından kabul edilen bir ahlak bana göre ahlakı değil, tam tersine insanın kendisine ait olan gerçeği saklamayı öngören zorunlu kılan bir ahlaksızlığı da ahlak dışı en azından tutumu da içermektedir. O bakımdan ahlak adına böyle bir kısıtlamaya gitmenin ve bunu bir eşcinselliğe dönük ön yargı olarak değerlendirmenin anlamı yoktur. İnsanları oldukları gibi kabul etmeyi insanları kimlikleriyle birlikte e, kabul etmeyi, benimsemeyi ve onlarla olan ilişkimizi medeni bir düzeyde e, götürmeyi eğer sağlayabilirsek, onun içerdiği demokratik bilince ulaşabilirsek ve bu yaklaşımı e, bir ahlak anlayışının dar, e, içe dönük, dışa kapalı bir ahlak anlayışının sınırlamasından kurtarırsak sanıyorum eşcinsellere dönük, Ön yargılarımızdan da iniş ölçüde kurtulma fırsatı bulabileceğiz. Hayatın renkleri. Eminiz ki sadece gelezmeyen dinleyicilerimizin değil birçok heteroseksüel dinleyicimizin de sormak isteyeceği sorular, paylaşmak isteyecekleri düşünceler olacaktır. Buradan kauşküleye nasıl ulaşılabileceğini hatırlatmakta fayda var www.kauskelen.org Kauskelen'in web adresi. Ayrıca derneğe 0312 230 03 58 numaralı telefondan ya da kauskele@kauskele.org adresinden ulaşmak da mümkün. Bu hafta hayatın renklerinde eşcinsellere dair ön yargılar ve sıkça sorulan soruları konuştuk. İkinci programımızın son dakikalarına yaklaşırken son kez programımızın konukları Kaos Ali Erol ve Burcu Ersoy'a dönüyor ve eşcinsellere dair ön yargılar konusundaki hayatın renklerine söylemek istedikleri son sözlerini alıyoruz. Bu önyargıların bir günlük hayatta biraz hani tabiri caizse light bir yönü vardır. Karşımızda durur önyargı fakat beni maddi olarak engellemez. Fakat maddi olarak engelleyen bir aşaması da vardır bu önyargının. Bu önyargı pekala bir ayrımcılığa, bir homofobiye, bir nefrete dönüşürse... ...bu karşımızda iki şekilde çıkabiliyor. Bir, sıradan bireyin nefreti, homofobisi ve günlük sosyal hayattan... ...kendine benzemeyen insanları... ...kovması ve dışlaması... E, ...anlamında karşımıza çıkabiliyor. Aynı ayrımcı, dışlayıcı... ...ve damgalayıcı yaklaşım... ...hukuki ve yasal olarak da... ...karşımıza çıkabiliyor. Diyelim ki... ...Türkiye'de eşcinsellik şey değil... ...bir suç olarak tanımlanmıyor. Ama... ...daha düne kadar İngiltere'de... Işte ...60'lı yılların sonuna kadar eşcinsellik... E, ...bir suç olarak tanımlanıyor... ...ve insanlar hapse atılabiliyordu. Yani önyargı çok da masum... ...bir şey değildir. Sen öyle olabilirsin... ...ama ben böyle düşünüyorum... ...dediğimiz noktada kalıyorsa bu kabul edilebilir bir şey belki değişmesini arzu etmekle birlikte. Ama bir nefrete dönüşürse Ama bir nefrete artık... dönüşürse bu kabul edilemez. Bu nefret gerçekten eşcinsel evladını, ailedi, hayatı zehir etmekten... ...eşcinsel bir vatandaşı hukuki ve yasal olarak süründürme ve tüm insan haklarından mahrum bırakmaya kadar salınabiliyor. Bu kabul edilemez. Belki bir de şöyle düşünmek gerekir. Ali'nin söylediklerine ek olarak şunu da eklemeye göre duyuyorum. Yani günlük yaşantımızda bu sıkça sorulan sorularla sürekli karşılaşan bir birey olarak belki bunu söylemek istiyorum. Bu soruları sormadan, yani ne sormadan önce belki önce kendine sormak. Yani nefrete dönüşmediği, düşmanlığa dönüşmediği sürece elbette karşılıklı konuşulup, yanıtlar alınabilecek sorular belki ama aynı zamanda o bu yargılardan bahsettiğimizde, biraz önce bahsettiğimiz yaralayıcı olabileceği konularından da bahsettiğimizde karşındaki insanın senden tek farkının karşı cinsine değil, hem cinsine sevmesi, aşık olması, birlikte olması olduğunu aklından çıkartmayıp yani herhangi bir düşünce, bir davranış, bir yaklaşım hakkında sorduğun soruyu Kendinden, yani karşında aynı hani tropikal bir hayvan yok, işte yeni türemiş bir nesil canlı varlık yok, insan sonuçta. Hani böyle bakarak yaklaştığında her insanın düşüncesi farklı olacak ve cinsel yönelim insanın her şeyini belirleyecek bir şey değildir. Aynı cinsel yönelime sahip. İnsanların hepsi aynı şeyi düşünmezler. Nasıl dünyadaki bütün heteroseksüeller aynı düşünceye davranışa yaklaşıma sahip değilse eşcinseller de değildir. Bunu aklımdan çıkartmamak gerekiyor. Ve örneğin en bilindik soruyu belki söyleyerek bitirmek istiyorum. Hani neden eşcinsel oldun sorusu. O zaman neden heteroseksüel oldun? Hayatın Renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonunun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin ikinci bölümünde program konuklarımız Kaoskale'den Burcu Ersoy, Ali Erol ve Lambda İstanbul'dan Yeşim Başaranla eşcinsellere dair ön yargıları ve sıkça sorulan soruları tartıştık. Sesli köşede kendi sesinden bizimle düşüncelerini paylaşan isimse Hasan Bülent Kahraman oldu. Tüm konuklarımıza Hayatın Renklerine kattıkları renk için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta ise Hayatın Renklerinin 3. bölümünde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Psikolog Profesör Doktor Melek Göregenli ve diğer program konuklarımızla eşcinsellere yönelik ayrımcılık nedir ve homofobi konusunu konuşacağız. Önümüzdeki pazar saat 12.30'da Hayatın Renklerinde görüşmek üzere, hoşçakalın. <Gülüyor> Hayatın Renkleri Her Pazar 12.30'da Radyo Öktü'de.